Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ee, takip edenlerin bildiği gibi Lokman Suresinde e, seçtiğimiz bölümdeyiz. Hangi bölüm? Efendim, e, 12. ayetten başladık. 19. ayete kadar olan bölümün. İnşallah bu akşam e, son bir iki ayeti kelimesi kaldı. Onları da sizlerle okuyup e, Secce Suresinden seçtiğimiz bölüme geçeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahdihi ecmain. Bu bölümde çok kıymetli noktalara işaret edildi. Zaten Lokman suresi başlı başına bir siz söyleyin adab-ı hikmet, bir hayat dersinin verildiği bir sure. Ee, i̇smi de oradan geliyor zaten. Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğütlerden bahsediyor. Ee, şükür konusundan bahsettik. Efendim şirk, sakın ha Allah'a şirk koşma. Şirk çok büyük bir zulümdür ee, konusundan bahsettik. Ee, anne babayla ilişkilerden bahsettik. Bunun üzerine epey bir soru geldi. Çünkü anne babayla ilişkiler hakikaten e, her insanın neredeyse e, zorlandığı ilişkiler şu yorumları kapattığımı düşünüyorum ama neden kapanmıyor? Tamam. Evet. Neyse hala görüyorum yorumları inşallah e, sıkıntı olmaz. Efendim anne babayla ilişkilerden bahsettik uzun uzun anlattığımız için geçiyorum. Ee, anne babaya iyi davranmayı e, tavsiye ediyor Rabbimiz fakat bunu da e, şartsız değil bir şarta bağlıyor. Efendim neydi o şart? Kendisine şirk koşulmaması yani anne babanın evladının inançlarına müdahale etmemesi. Allah Teala'nın doğru dediğine yanlış demesi, yanlış dediğine doğru demesi durumunda anne babalar bu hususlarda onlara itaat edilmeyecek ama yine de dünyalık işlerde onlarla iyi geçinilecek. Buradaki sorunumuzun da az önce de böyle bir yazışma yaptık bir soran bir arkadaşlar. Arkadaşlar bu durumdaki bu konuyla ilgili sıkıntımızın tabii herkese göre çok değişen yönleri var biliyorum detaylar var. Ee, ve siz de anlatmak istiyorsunuz hani saatlerce belki ee, çünkü herkesle paylaşılabilecek şeyler değil bunlar çünkü bir taraftan yanlış anlaşılma ihtimali ve hayırsız evlat e, yaftası yeme ihtimali de var ee, fakat ben o e, temelde sıkıntımızın şuradan kaynaklandığını düşünüyorum biz insan ilişkilerinde ya hep ya hiç e, seviyesinde ilişkileri yürütmeye çalışıyoruz yani ya işte çok verici, çok affedici, her şeyi hoş gören, böyle geçirgen, hiçbir sınırı olmayan e, ilişkiler kuruyoruz. Veyahut da e, efendim hiç ilişkiyi kesiyoruz. Çünkü biz arkadaşlar bu ikisi de aslında kolaydır yani bir açıdan. Yani e, birincisinde şarteli indirirsiniz. Yani hiçbir şeye kızmayacaksınız, sinirlenmeyeceksiniz, üzülmeyeceksiniz, haklarınızı korumaktan vazgeçeceksiniz, kendinizi feda edeceksiniz, kurban. Olacaksınız yani o ilişki için ve buna hani kesin karar verdiniz mi üstelik de bunu erdemli bir şeylere bağladınız mı yani çok zor değil. Ee, öbür türlüsü de kolay yani kapatıyorsunuz defteri ve üstelik de hani minareyi çalan kılıfını hazırlıyor kendinize haklı e, çıkaracak gerekçeleri de hazırlıyorsunuz yani ben işte şu şu şu sebeplerle bana böyle davrandılar şunları yaptılar dolayısıyla ben de şimdi hiçbiriyle görüşmüyorum diyorsunuz bu da nispeten kolay ama hepsinin ayrı ayrı iç dünyada yaptığı tahribat var yani oralara e, girmiyorum. Ee, zor olan ne biliyor musunuz? Zor olan bir denge içerisinde la ve la-tuzlemu prensibiyle ilişkileri yönetebilmek. la tazlimu, hiç kimseye zulmetmeyin ve la-tuzlemu kendinize zulmedilmesine de izin vermeyin, boyun eğmeyin. Ee, bakın bir insanın kendi seçimiyle arkadaşlar, kendi tercihiyle ve tabii ki Allah'ın rızasını gözeterek yani daha büyük bir, e, ...hayır, daha büyük bir iyilik e, mertebesi gözeterek bir hakkından vazgeçmesi, bazı fedakarlıklar yapması bir erdemdir tabii ki. Ama e, kendisine kalsa asla yapmayacağı bu fedakarlıkları... hani çaresiz hissettiği için güçsüz ve zayıf hissettiği için o insan karşısında yani güçsüz birisi olmayabilirsiniz ee, benim hani kendi kendimle ilgili de böyle sıkıntılarım var yani normalde çok güçlü biri olabilirsiniz ama bazı kişiler karşısında zayıf olabilirsiniz ee, efendim zayıflığınızdan ötürü sizin haklarınızın ezilmesine sürekli sınırlarınızın ihlal edilmesine göz yumuyorsanız orada karşınızdakini de Hani zulme bir nevi, e, yani nasıl diyeyim, teşvik demeyeyim ama işini kolaylaştırmış oluyorsunuz. Hani meşhur bir atasözü var ya arkadaşlar, hırs kapına kilit tak, hırsızı günaha sokma. Yani kapını kilitle hırsızı günaha sokma. Yani siz böyle sürekli hani tepesine vur, elinden ekmeğini al, işte buna, bundan her şey istenir, bu her şeyi yapar. Efendim e, bunun işte aile... Hayatı, özel hayatı, kendi ihtiyaçları, kendi işleri önemli değildir. Muhakkak o bir yolunu bulur ve işte benim istediğimi yapar. Böyle bir izlenim vermişseniz, veriyorsanız da hala efendim biraz burada sıkıntı. Kişinin bizim kendimizle yani bunu söylememden çok hoşlanmıyor insanlar. İnsanlar istiyorlar ki işte ah ah sizin ana babanız ne kadar zalim, en iyisi siz onlarla hiç görüşmeyin dememi istiyorlar. Ee, ve o hani görüşmemenin veyahut da işte elini eteğini çekmenin dargınlık olmasa bile elini eteğini çekmenin konforunu. Çünkü orada hiçbir şeyle mücadele etmeleri gerekmeyecek yani. Diğerinde ise her gün hem görüşeceksiniz ama hem de sınırlarınızı koruyacaksınız yani. Kendi sınırlarınızı koruyacaksınız. Arkadaşlar biz e, ana babamıza yani... Hele hele de bir zulüm ilişkisi varsa. Burada tabii herkes kendi hikayesini biliyor. Ben hiç kimsenin hikayesini onun adına ya canım sen de ne, çek, ne diyorsun yani bu da dert mi diyemem. Herkes kendi çektiğini bilir. Efendim kendi yaşadıklarını, kendi çocukluğundan beri gelen hikayeyi bilir. Fakat biz... Ee, bu ilişkiyi yani insanlarla ilişkilerimizi sadece ana babayla değil arkadaşlar akrabalarla, çoluk çocuğumuzla ilişkilerimizi sırf o insanlarla ilişki olarak görmeyelim. Bunu bu şekilde gördüğümüzde yürütmek çok zor. Biz o ilişkiyi arkadaşlar Allah Teala ile bir ilişkinin e, zorunlu sonucu olarak görelim. Yani öyle zaten Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor bize. Hadis-i hadis, Şerifler yüzlerce hadiste öyle söylüyor. Yani bizim ee, kıyamet gününde Allah'ın huzuruna çıktığımızda kazananlardan olmamız bu dünyadayken onun kullarıyla biraz nasıl ilişki kurduğumuza bağlı. Yani adalet, hakkaniyet, merhamet, şefkat, vericilik üzerine bir ilişki mi kurduk? Yoksa efendim bencillik, keyif, haz, işte sadece kendini düşünmek, hani insanları sömürmek mesela bunun üzerine mi bir ilişki kurduk? Yani ben... E bu e, çevremdeki insanlarla ilişkiyi tabii ki zorlanarak, bakın şunu, şunu unutmayın arkadaşlar. Yani e, bu bizim anlattığımız mutedil yolu tutturursanız hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. Böyle bir şey yok ki. Her makam sıkıntıyla erilir. Her makamı arkadaşlar. Her makam kendi çapında bir sıkıntı gerektirir. Ben bazen gençlere anlatırken diyorum ki yani bana söyleyin sizin çok sevdiğiniz, Yapmak istediğiniz, hatta hobi olarak yapmak istediğiniz şeyler söyleyin bana. Mesela ne olsun? İşte spor. Mesela diyelim ki işte kürek çekmek istiyorsunuz, yelken e, yapmak istiyorsunuz, surf yapmak istiyorsunuz, farzaya yani çok uç örnekler. Tabii bunlar. Güreş yapmak istiyorsunuz mesela. Veya müzik, işte gitar çalmak istiyorsunuz, kanun çalmak istiyorsunuz, neyi üflemek istiyorsunuz. Yani en batılısından en doğulusuna kadar arkadaşlar. Bizim hobilerimiz bile bir mihnetten sonra elde edilir yani. Onun ne kadar egzersizleri var, onun ne kadar altyapısı var, oraya ne kadar zaman ayırmak, disiplinli olmak gerekiyor. Yani sen gitarı eline alınca şöyle şöyle yapınca oradan güzel melodiler çıkıyor mu zannediyorsun yani. Dolayısıyla... Ee, nerede kalmış? Hani bir hobi bile böyle bir emek, böyle bir disiplin, böyle bir özgecilik. Yani kendi bazı hazlarından vazgeçmek. Erken kalkacaksın. işte bazen hafta sonunu ayıracaksın. Tatilinden bir parçayı ayıracaksın. Kafan hep orada olacak. Her gün egzersiz yapacaksın. 10 dakikada olsa çünkü elin geri gider, gözün geri gider. Sanatlarda bilhassa. Sporda da öyle. Yani bir gün egzersiz yapmadığınızda Ertesi gün iki gün geriden başlamış oluyorsunuz. Bir gün geriden başlamış olmuyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar ahlaki e, mertebeler de böyle. E, ahlaki mertebeler, takva mertebeleri, ihsan mertebeleri de öyle fedakarlık etmeyeceğim. Hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğim. Herkes bana müthiş bir saygı duyacak. Ben her işim böyle tıkır tıkır olacak. Hiç yorulmayacağım, üzülmeyeceğim. Ve ahlaken çok üst bir mertebede olacağım. Bu çok... Zor arkadaşlar. Bu sabah bir arkadaşımız arkadaşımla konuşuyordum. Yani işte Evliya Allah gibi olsak falan hani bazı konularda. Aman dedim yani dikkat edelim. Onların hayatları çok zor hayatlar. Onların başlarına gelenler bizim başımıza verilirse biz Evliya Allah gibi işin içinden çıkamayabiliriz yani arkadaşlar. Onun için. Burada işte biraz geniş geniş bunlardan bahsettik ve Allah katında amellerin asla zayi olmayacağından bir zerre, bir tohumun ağırlığı kadar yani küçük bir hardal tohumunun ağırlığı kadar bile olsa kayaların içinde, göklerde, denizlerin dibinde de olsa Yapılan bir işin mutlaka ortaya çıkarılacağını söyledi Rabbimiz ve işte 17. ayeti okuduk en son biraz herhalde onu hızlı geçtik şöyle zaten burada da kısaca açıklanmış tefsir çok uzun uzun değil artık ee, oradan başlayıp 17, 18, 19 okuyup tamamlayalım arkadaşlar. Buyuruyor ki Rabbimiz biraz tekrar olacak. Ya bu neye? Ekmis sala yavrum namazı devamlı kıl kendini erdirmek için. Geçen hafta söylemiştik. Yani namaz kişinin kendisi içindir arkadaşlar. Ee, bir hatıramı dediğim şimdi o geldi aklıma. Çok uzun yıllar önce belki yani 25 yıl falan oluyor. Ee, o zaman bugünkü kadar herkes böyle psikologlara gitmiyor. Bu kadar psikolog yok yani en azından camiamızda. Birisi bir ders esnasında bana dedi ki psikolojiyi eleştiriyor ve psikologların verdiği tavsiyeleri eleştiriyor. Hani yani şöyle bir anlayış vardır giderek azalsa da işte Müslümanların psikoloğa ihtiyacı yok. Bir insan hani hakikaten iman ederse, hakikaten teslim olursa Allah-u Teala'yı onun psikoloğa ihtiyacı kalmaz. Bu yanlış bir iddia arkadaşlar. Onu savunuyor o arkadaş da. Diyor ki, Dedi ki, hocam dedi mesela dedi ben dedi psikoloğa gittim dedi psikolog bana dedi ki e, biraz kendin için yaşamalısın hiç kendin için yaşamamışsın dedi dedi e, şimdi tabii o kadar güzel bir şey seçmiş gibi örnek hani burada bencillik var kişinin kendini düşünmesi var hatta kendini her şeyden önce düşünmesi var bazen, bazı durumlarda efendim ve bu hani İslamla örtüşmeyecek. Ben de hemen diyeceğim ki yani beni bağlıyor verdiği örnekle ben de hemen diyeceğim ki ay evet bak bu şimdi hiç olmamış yani diyeceğim e, ve hani ya bak psikolojiden de yardım almalıyız yani gerektiğinde bundan kaçınmamalıyız tezim benim ben böyle konuşuyorum o hani yalanlanmış olacak. Arkadaşlar şöyle bir, bir an ben de irkildim doğrusunu isterseniz. Yani bir insana yani sen de hiç kendin için yaşamamışsın, biraz kendin için yaşamalısın. Hani bu dini kaynaklarda çok görebileceğiniz bir şey değil. Böyle bir ifade. Yani böyle bir sen biraz da kendin için yaşa. Böyle bir şey göremezsiniz. Tam tersine hani e, Allah rızası içindir, işte ihsan mertebesine ermek içindir, takvaya ermek içindir. Hatta biz değil mi cennet karşılığında Kur'an-ı Kerim'de, ee, Cenab-ı Hak söylüyor birkaç yerde cenneti alış e, şeye satışa çıkardığını, canlarını ve mallarını ortaya koyanlara cennetin satılık olduğunu söylüyor. Yani sen canını ve malını ortaya koyarsan cenneti elde edeceksin. Dolayısıyla ne demek yani kişinin kendini düşünmesi, hani öyle demek bekleniyor şimdi benden. Dedim ki arkadaşlar bak tam e, belki de işte bunları vakti vaktinde okuduğumuz için o cevaplar aklımıza geliyor. Şimdi ben Elmalı'yı öğrenciyken okumuşum tefsire. Fakat hani hepsini ezberleyip e, şurada şunu söylüyor, burada bunu söylüyor şu anda bile mümkün değil. E, fakat ne oluyor biliyor musunuz? O böyle e, beğenerek, severek ve düşünerek, çalışarak okuduğunuz metinleri içselleştirmiş oluyorsunuz. Yarın bir gün bir konuk konuşurken sanki kendi cümleniz gibi aslında oradan aldığınız ilhamla konuşuyorsunuz. Muhtemelen buralardan. Mesela bak ne diyor? Tekrar edeyim cümleyi. Yavrum namazı devamlı kıl kendini erdirmek için. Yani biz namazı kimin için kılıyoruz arkadaşlar? Kendin için. Kendin için kılıyorsun. Başka bir anlamı yok yani namazın. Allah ile ilişkini korumak geliştirmek, kuvvetlendirmek ve bunu, bunun faydası sana yani. Dünyada varsa var, ahirette varsa var, efendim faydası sana. Şimdi benim de aklıma orada bu geldi. Dedim ki ya biz öyle demeyin, biz tabii ki kendimizi öncelikle bazen düşünmemiz gerekir. Mesela namazın geçiyorsa, isterse misafirin olsun, isterse yani çok hayat tehlikesi varsa o ayrı bir şey ama isterse önemli bir görüşme olsun, ne bileyim yani sokakta ol. Hani yani nerede olursan ol o o insanları bırakacaksın. O ortamı bırakacaksın, kalkıp namazını kılacaksın yani. Bak bu kendin için yaptığın bir şey işte. Ve ne yapmış oluyorsun? Yani kendini önemsemiş oluyorsun. Kendine değ kendine değer veren insan arkadaşlar kendisine Değerlerine, inançlarına değer veren insan namazı kılabilir. Böyle ortama uyum sağlayan, efendim 3 kişiyle bir araya gelince akışa kendini kaptıran bir dakika ya benim namaz kılmam lazım veya işte buradan şuraya gidelim diyorsunuz ama namazı nerede kılacağız diyemeyen insan nasıl bir benlik değeri, nasıl bir kimlik değeri taşımaktadır yani. İşte bunu söylüyor. Namazı kendini erdirmek için namazı kıl. Sonra ayet devam ediyor ve emri bil maruf nehi anil münker yap. Bu kimin için? Diğerlerini kemale erdirmek, cemiyeti istikamete götürmek için. Çünkü kişinin kendini erdirmesi tek başına olabilecek bir şey değildir. İnsan sosyal bir varlıktır, toplumla etkileşim halindedir. Dolayısıyla ben kendimi düşünüyorsam, kendi çocuklarımı, çoluk çocuğumu, neslimi, soyumu düşünüyorsam yani ki düşünürüz düşünüyorsam toplumun iyi bir istikamette ilerlemesi için toplumda iyiliğin hakim olması, iyilerin e, revaç bulması için çalışmam lazım. Kötülüğün ve yanlışların toplum tarafından yüceltilmemesi için çalışmam lazım. Çünkü ben... Ee, tamam ben hadi kendimi kurtardım diyelim. Ama benim çoluk çocuğum toplum tarafından kıymetli görülen bir şeye hayran olurlarsa, o yola girmek isterlerse ve ben yanlışların toplumda tervice edilmesine seyirci kalmışsam kendi bindiğim dalı kesmiş olmuyor mu? Onun için insan ve toplum ilişkisi karşılıklı olduğu için ve hiç kimse kendisini bundan e, hariç tutamayacağı için arkadaşlar ister istemez sen e, içinde bulunduğun toplumun da ermesi için onların da yü yücelmesi için çalışmalısın emri bil maruf nehyenil münker bu hatta ben buna bir, şey, bir parantez açayım arkadaşlar kendi çoluk çocuğunuzun eğitimi kalitesi işte ahlakı e, kişiliği istikameti için uğraştığınız kadar Bak bunu çok samimi söylüyorum arkadaşlar. Onların arkadaşları, kuzenleri, birinci halkada, birinci ve ikinci halkada kimler varsa yani onlar için de uğraşmalısınız. Çünkü çocuğunuzun görüştüğü o insanlar ne kadar doğru yolda olurlarsa sizin çocuğunuza gösterdiğiniz istikameti, çocuğunuzun benimsemesi o kadar kolay olacaktır. Yani şöyle düşünün işte... Her yer leş gibi çamursa siz elbisenizi beyaz tutmakla sadece uğraşamazsınız. Yani ya siz o, o çamura uygun olacaksınız, dönüşeceksiniz. Veyahut da o çamuru bir e, şey yapacak halledeceksiniz yani. Bir yol yapacaksınız ne bileyim yani. İşte neden çamur oluyor onu engelleyeceksiniz. Yalnız ayet devamında ne diyordu? bir alama esabek. Bakın şimdi namazı kıl. Emri bil maruf nehi anil münker yap ve başına gelenlere sabret. Başına gelenlere sabret demek yani emir bil maruf ve nehi anil münker yapmak kolay değildir. O yüzden başına bir takım musibetler gelmesi melhuzdur ve onlara sabretmek lazımdır. E, hatta burada Umeyr bin Habib'in çocuklarına e, vasiyetini ee, hatırlatmıştık. Herhangi biriniz emri bil maruf nehyanil münker yapmak isterse yani bir, bir kötülük gördünüz, bir bulunduğunuz ortamda bir yanlış, bir çiğ davranış bir ters davranış gördünüz ee, o emri bil marufu yapmadan önce kendini ezaya hazırlasın yani hiçbir zaman size Hiçbir zaman demeyeyim de çoğu zaman diyeyim çoğu zaman size ay Allah razı olsun iyi ki hatırlattınız iyi ki varsınız e, kendime geldim vallahi sözlerinizi duyunca falan demeyeceklerdir arkadaşlar. Ya sizi saldırgan olmakla ya efendim e, tahammülsüz olmakla ya despotlukla çok çeşitli e, şeylerle suçlayacaklardır. İşte o yüzden e, kişi emri bil maruf yani münker yapmadan önce... Ezaya hazırlansın ve Allah'tan sevaba yakîn edinsin. Yani ne demek? Benim bir numaralı hedefim sevap kazanmak kardeşim. Allah'ın rızasını kazanmak. O zaman bana ne derlerse desinler ben bunu söyleyeceğim. Bazen nadiren de olsa çocuklarıma da derdim bunu. Yani çocuklar bunu söylemem işte bir yanlış olduğunda mesela. Bunu şu anda söylememden hiç hoşlanmadığınızı biliyorum ama yani ben de cehenneme gitmek istemiyorum. Ben de Allah Teala bana yani sen biliyordun neden seyirci kaldın dediğinde e, söyleyecek bir sözüm olsun istiyorum çünkü arkadaşlar bizim çocuklarımızla ilişkimizden de önce gelir Allah ile ilişkimiz az önce anne babayla ilişkimizden önce gelir Allah ile ilişkimiz demiştik tabii ki çoluk çocuğumuzla ilişkimizden haydi haydi önce gelir Allah'la ilişkimiz. Çünkü her kimin Allah'tan sevaba ikanı olursa yani yakıni şekilde tam bir odaklanma şeklinde Allah katındaki sevaba odaklanır. Onu artık gözüyle görmüş yani o cenneti gözüyle görmüş gibi bilir ve oraya hedefini oraya rapt ederse arkadaşlar dokunan eziyeti duymaz. Bu yolda kendisine dokunan eziyeti duymaz. Yani şöyle düşünün bunu. Yani bir hedefe odaklanmışsınız işte bir üniversiteye girmek istiyorsunuz ya da ne bileyim işte sağlığınızla ilgili bir hedefiniz var ya da işte bir tez bitirme ödeviniz var. Bir ödev yetiştirmeniz gerekiyor ve bunu hani siz istiyorsunuz yani. Nasıl ki işte uykusuz kalmayı, gezmekten fedakarlık etmeyi vesaire bir takım fedakarlıkları görmezsiniz. Çünkü o hedefe tam o da yakın kesbetmek ama. Yani hedefe kilitlenmek diyelim. O hedefe kilitlenmek. İnne dâlike min azmil umur. Bu, bu iş azm olunacak büyük işlerdendir. Yani bunu böyle herkes yapamaz. Azim gerektiren, irade gerektiren, e, hedefini çok iyi bilmek, efendim o hedefe giderken yolda olanlardan dolayı hemen çökmemek, kuvvetli olmak olmayı gerektiren büyük işlerdendir. Geldik efendim 18. ayet-i kerimeye. Lokman Aleyhisselam'ın öğütleri devam ediyor. Ve la tus'ir hadde kelin nas. Nasa avurdunu şişirme. Böyle çevirmiş. Avurt etme. Yani böbürlenip kibirlenme. Arkadaşlar şimdi kelimenin köken bilgisini okuyunca daha iyi anlaşılacak. Sar, sar ve <Hammer> la dedi ya. Orada geçen sar bir derttir, bir hastalıktır ki deveye arız olur da boynunu büker deve. Boyun bükmeyi böyle düşünmeyin arkadaşlar. Boynu böyle kalır yani. Şöyle eğri kalır. Şu halde tasir boynu dertli deve gibi başını yana bükmek demek olur ki kibirli kimselerin adetidir. E, şunu kabul edelim arkadaşlar. Kibirli kim kişilerin e, toplumdan topluma yani kibir göstergeleri değişebilir. Biraz örfle de e, alakalıdır. Öğrenmeyle de alakalıdır. Yani her toplumda kibir farklı şekilde kendini gösterebilir. Her coğrafyada, her kültürde. Ama bir de evrensel e, şeyler var, göstergeler var değil mi? İşte kafanın, yani şimdi huzurunuzda yapmayayım. Kafayı dikmek, kafayı yan çevirmek. Böyle yani kişi, karşındakinin yüzüne bile bakmıyorsun hani konuşurken. Mesela ben bununla muhatap oldum birkaç kere. Çok açıkça anlaşılıyor yani. Hani siz, Size hani bakmaya bile tahammül edemiyor yani. Yüzünüze bakmaya bile tahammül edemiyor. İşte burada sakın bunu yapma diyor. Yani insanlardan kibirle e, yani e, şöyle düşünün arkadaşlar e, beden dili burada anlatılan beden dilidir. Ve beden dili sizin istemsizce yaptığınız bir şeydir çoğu kere değil mi? Yani çok profesyonel işte ajan veya ne bileyim tiyatrocu falan olmanız lazım. Yani beden dilinizi bir hedefe matuf, kasıtlı bir şekilde yönetmek için çok profesyonel olmanız lazım. Günlük hayatta siz ve biz beden dilimiz çoğu kez yani <gülüyor> %99 kontrolümüzde değildir bazen işte aman şimdi suratımı asmayayım ayıp olmasın deriz mesela kendimizi zorlarız o da o bile belli olur yani ehli onu da anlar şimdi arkadaşlar burada kibirlenme demiyor bakın kibirlenme demiyor ilginç değil mi bunların üzerinde düşünelim yani beden diliyle ilgili bir şeyi yasaklıyor aslında bu şu anlama gelmiyor yani içinden kibirlenebilirsin Yeter ki hani yüz yüzünü çevirme. Yani beden dilin kibirli olmasın. İçinden kibirlenebilirsin anlamına gelmiyor. Aslında burada hani hiç kibirlenme diyor Allah Teala. Çünkü ancak kibirlenmediğinde kimse kendini hiç kimseden büyük görmediğinde, insanları ki hor görmediğinde beden dilin o tevazuyu gerçek anlamda yansıtabilir. Çünkü öbür türlü Rol yapman gerekir sürekli. Orada da o bile şey oluyor yani kaşın biri kalkıyor yüzünüze baksa bile işte ne bileyim gözler böyle e, yarı açık yarı kapalı şekilde bakabiliyor. Yani çok farklı e, yansımaları var. E, konuşma tarzı işte yüzdeki e, kasların e, aldığı biçim gülümsemiyor mesela yüzünüze kar. Yüz, yüz, gülümseyerek konuşmuyor vesaire. Evet. Şimdi arkadaşlar e, bu kibir meselesi üzerinde uzun uzun durabiliriz ama istiyoruz ki bu akşam bu tefsiri hani en azından bu iki ayeti de okuyup tamamlayalım. Fakat hiçbir şey söylemeden de geçmeyelim. Şöyle toparlayayım. E, kibirle özgüven çoğu kez karıştırılır ve kibirden korkanlar ki ne kadar korksak yeridir. Çünkü kibir arkadaşlar küfrün ortak özelliğidir. Bütün kafirlerin Kur'an-ı Kerim'de ilk şeytanla başlar Adem kısasında. Ta yani Kur'an'da anlatılan kafirleri söylüyorum. Peygamber Efendimiz'in, düş Peygamberimize azılı düşmanlık yapan kafirlere varıncaya kadar. Mekki surelere bir bakın yani. Hepsinin ortak özelliğidir. Firavun'un, Karun'un, Nuh kavminin, Lut kavminin hepsinin ortak özelliği kibirdir. Ee, i̇nsanları küçük gördükleri için kendilerine akıl verecek, kendilerine yol gösterecek kişiler konusunda seçici oldukları için. Yani öyle herkes bana akıl veremez, herkes bana yol gösteremez. Allah bula bula onu mu buldu bana yol gösterecek diye hani peygamberleri beğenmedikleri için. Peygamberlerin statüsünü beğenmedikleri için toplumsal konumunu. Ama acizane kanaatim peygamber onların... ...değer verdiği bir kesimden gelseydi bu sefer de başka bir şey bulacaklardı onu düşünüyorum yani. Çünkü onlar inanmayan arkadaşlar inanmamak için her zaman bir gerekçe bulur. Ben bunu kendi hayatımda çok tecrübe ettim. Bu yüzden yani şunu ben ona ispat edersem inanır demeyin yani. O siz bir konuyu ispat etseniz başka bir konuya geçiyor. Başka bir konu buluyor itiraz edecek. O hep öyle sürüp gidiyor arkadaşlar. İnanmayan inanmamak için gerekçeler buluyor. İnanan da inanmak için gerekçeler buluyor. Tabi burada şimdi iman hani Allah vergisidir. O zaman o inanmayanın ne günah var tartışmalarına hiç girmiyoruz. Yeri değil zira. Ee, kibirle özgüvenin birbirine karıştırıldığını ve kibir çok tehlikeli olduğu için aman kibre düşmeyeceğim diye çünkü kibir insanı küfre götüren bir şey. Aman kibre düşmeyeceğim diye. Bazen özgüvenimizi yok edecek kadar yani kendimizi az önce saydığım işte o kendine değer vermek, kendisi için bir şeyler yapmak, hani kendi değerlerini, kendi ibadetlerini, günlük ritüellerini, kendi ihtiyaçlarını gözetmek, mesela bunlardan bile vazgeçtiğini, kendini sıfırladığını görüyoruz bazen insanların. Biz de yapabiliyoruz bunu. Çünkü kibirden çok korkuyoruz. Ne kadar korksak? Hakkıdır, sezadır, değer. Çünkü arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir olan asla cennete giremeyecektir. Cennetin kokusunu bile duyamayacaktır diyor. Yani cennetle ontolojik zıtlık var kibirde. Yani kibir varsa sizde cennet kabul etmiyor. Hani reddi reddediyor ya vücutlar bazen, dokular. Bir şey, Bir nakli reddediyor mesela vücut. Bunun gibi cennet reddedecek sizi yani. Cennetin dokusuyla kibir arasında bir uyuşmazlık var. Bu kadar tehlikeli bir şey yani. Ki diyor peygamberimiz 500 yıllık mesafeden cennetin kokusu duyulur. Kibirliler kokusunu bile duyamayacak diyor. Kalbinde kibir olanlar diyor. Dolayısıyla aman bu duruma düşmeyeyim diye hani bu sefer kendini ezmek, kendini yok saymak kendini sıfırlamak yoluna girebiliyoruz bazen. Bu yüzden ben ee, kibirle e, yani nasıl diyeyim tevazuyla özgüveni işte kibirle özgüveni karıştırmamak için şöyle bir e, kriter geliştirdim kendi, kendime arkadaşlar ve e, acizane kanaatim doğru olduğunu düşünüyorum e, bugüne kadar çok yerde anlattım inşallah yanılmıyorumdur sizi de yanıltmıyorumdur inşallah o kriter şu arkadaşlar bir insanın kendi e, hayatını kendi değerlerini, ahlaki değerlerini, kendi e, inançlarını e, önemsemesi, kendisinin yapabilecekleri hakkında hüsnü zan sahibi olması. Yani ben bu kitabı anlayabilirim. İşte bir öğretmen bir vaiz olmuşsanız, bir yeterliliğiniz varsa bu konuyu anlatabilirim. Ben işte e, börek açabilirim kendim. Ne bileyim ben bir evi idare edebilirim, ben şuradan şuraya kendim, ben araba kullanabilirim, şuradan şuraya gidebilirim, ne bileyim şu görüşmede evet söyleyebilirim hakkı yani. Hani kırmadan, dökmeden. Herhangi bir şey yani. Bu binlerce örnek verilebilir. Bunları ben yapabilirim demek kibir değildir arkadaşlar. Biz bunu kibir zannediyoruz. Kibir nedir biliyor musunuz? Kibir bunu benim gibi hiç kimse yapamaz demektir. Yani kişinin kendisiyle ilgili ben yapabilirim demesi özgüvendir. Bana sorarsanız özgüven, öz yani özüne güvenmek, kendi özüne güvenmenin de altında Allah'a güvenmek vardır. Çünkü bu özü bana kim verdi? Bu karakteri, bu yapıyı, bu inancı bana kim anlattı? Ben niye tevhidi savunuyorum? Niye şirkten uzak duruyorum? Niye peygambere, peygamberin hadislerine en ufak bir şaibeli bir şey söylendiğinde tüylerim diken diken oluyor? Niye? Yani burada da bu, bu, bu benim değerlerim dediğim şey Allah onlara değer verdiği için değerli. Benim karakterim Allah bana değer verip beni var ettiği için değerli. Ben Kur'an-ı Kerim'de ve laqad kerramna beni Adem'e biz beni Adem'i mükerrem kıldık dediği varlık olduğuna inandığım için. Yoksa bu şey değil yani kendimde bir şey gördüğüm için değil. İnşallah doğru anlaşılıyordur. Hiç kimse benim gibi yapamaz. Bakın bunun benim kendime güvenmemle ilgisi yok artık. Bu başkalarını hor görmeye giriyor. Onun için arkadaşlar eğer bir insan... Ee, kibire düşmeyecek şekilde özgüveniyle kibiri arasın, kibir arasındaki sınırı çok iyi çizerse kimseyi kıskanmaz kimsenin başarısından rahatsız olmaz arkadaşlar e, herkesten üstün olmak istemez hırslı yani bu manada hırslı olmaz e, çılgınca bir rekabetin içine girmez bu evrende her zaman benim yaptığımdan daha güzel yapanların olacağını bilir her şeyi. E, Kur'an-ı Kerim'de bunun e, birkaç yerde çok açıkça bize ikaz edildiğini görürüz. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلٰى بَعْدٍ Nisa suresine mesela. Diyor ki Rabbimiz Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin diyor. Yani illaki senden iyi yapan birileri var yani. Şimdi ben kendimden örnek vereyim arkadaşlar. Bu örneği çok veririm. Ee, inşallah siz de kendi hayatınıza uyarlayabilirsiniz ben vaizim değil mi? emekli de olsam yani büyük bir aidiyet hissediyorum vaizlik kurumuna bütün hayatımı vermişim ee, vaizim arkadaşlar şimdi şöyle desem ben en güzel vaiz en başarılı vaiz bir numara ben benim ben olmalıyım kimse benden daha bu işi benden daha iyi yapmamalı Arkadaşlar bu bakış açısı mesleğine de, inancına da, efendim bütün o davaya, tebliğe, eğitime hepsine ihanettir arkadaşlar. Çünkü eğer ben kendimin de üstünde bir takım değerlerim, inançlarım, dava zihniyetim, anlayışım varsa o zaman ne arzu etmem lazım? Bu davayı güden, bu yola giren herkes... Herkes en az benim kadar başarılı olsun. Yani ben hepsinden aşağı olsam razıyım. Keşke herkes benden daha başarılı olsa da vaazlar vazlar başarıya ulaşsa, hedefine ulaşsa. işte gençlik bunları dinlese. Anlatabildim mi bilmiyorum. En işte en başarılı şair ben olacağım. Bir tek bir, bir tek, en tepede ben olacağım. Ya yani o zaman bu ne demek biliyor musun? Sen gidince bu dava şairsiz kalacak, şiirsiz kalacak demek. O davan neyse yani illa e, vatan millet Sakarya anlamında düşünmeyin yani edebiyat için yapıyor olsam bile. Dolayısıyla arkadaşlar siz mesela işte bir e, seneler önce e, çocukluğumda radyoda e, şey vardı okul saati diye bir program vardı onu dinlerdim. Orada bir e, derste şey anlatılıyor çini cilik anlatılıyor. E, isimleri hiç hatırlamıyorum, devirleri, tarihleri. Osmanlı'da saf domates kırmızısı rengi belli bir dönemde sadece yapılabilmiş. O yüzden saf domates kırmızısı rengi e, çok makbulmuş o Çiniler. Çünkü çok az bulunuyormuş. İşte 25 yılla tarihleniyormuş. Yani bir 25 yıllık Aralık içerisinde sadece o renge yani o tona ulaşılabilmiş Çinilerde. Neden? Çünkü o Çin'i ustası kimseye anlatmamış o rengi nasıl yakaladığını. Formülünü vermemiş yani. Kendisi hayattayken yapmış, sonra da kendisiyle birlikte gitmiş. Şimdi galiba tekrar e, bulmaya çalışıyorlar o renkleri. Çincilik canlanıyor. Yani bunu niçin söylüyorum? Bu şimdi şahane bir şey mi arkadaşlar? Güzel bir şey mi? Onun için e, bu yani kibirle özgüveni ve e, tevazunun arkadaşlar... Bir erdem üzerine oturacağını bilelim ilk önce. Yani siz bir yeteneğiniz, bir farkınız, bir üstün tarafınız, bir meziyetiniz, bir faziletiniz, fazilet fazlalık demektir zaten. Yani sizde bir fazlalık olmalı ki o fazlalık yokmuş gibi davranırsanız mütevazi olacaksınız. Müteva tevazu sahibi olmak hiçbir özel özelliğinin olmaması demek değildir arkadaşlar. O zaten hiç. Hani bir, bir takım vasıflarınız olacak ama o vasıflarla üstünlük taslamayacaksınız. İşte tevazu bu. Ee, buna ulaştığınız zaman, ulaştığımız zaman arkadaşlar denizde bir damla olmaktan rahatsız olmamak diyorum ben buna işte. Şimdi e, vaizlik mesleğinin arkadaşlar bütün toplumda aman işte vaizlerde ne yapıyorlar ki zaten doğru dürüst anlatan bu var. İşte ne bileyim gidiyor öyle kendi anlatıyor, kendi dinliyor bunlar bunlar hepsi böyle. Hani vaizliğe böyle bakılsa, şimdi burayı kesse birisi Fatma Bayram vaizler için böyle dedi dese bakın ne kadar tehlikeli. Onun için böyle bir takım videolar bilmem neler yayınlıyorlar ya aman inanmayın arkadaşlar. Yani benim hiç söylemediğim cümleleri bile bana söyletebilecek teknoloji var bugün. Efendim şimdi vaizlik böyle kabul edilse bu benim lehime mi olur aleyhime mi? Diyelim ki ben de süper başarılı, olağanüstü başarılı bir vaiz olsam benim aleyhime olur arkadaşlar. Çünkü o ön yargıyı toplumda kırmaya çalışmam gerekir bir defa ulaşabilmek için insanlara. Yani hangi mesleği yapıyorsanız yani diyelim ki işte müteahhitler şöyle dese toplumda birisi. Ve siz de o müteahhitlerden olmayıp çok başarılı bir müteahhit olsanız bu sizin işinizi ne kadar zora sokar düşünün. Onun için diğer bütün müteahhitlerin de, diğer bütün vaizlerin de, öğretmenlerin de, de işte kimse artık Müslümanların da başarılı, hayır hah, doğru yolda, kaliteli olmasını istemek sizin kalitenize de yardım eden bir şey. Çünkü iyilik ancak hep beraber e, belli bir seviyenin üstüne çıkarılabilecek bir şey. Nasa yanağını eğme, boyun eğme yani boyun eğmek burada e, şimdi açıklayacak. Yani kendini tezlil eyleme manasını veren dahi olmuştur. Yani buradaki ve la tusair nasi böyle devamlı yaltaklanma. Devamlı böyle kendini kafanı eğerek hani herkesin tepene çıkmasına. İzin verme bu anlamdadır demişler. Bu da muhtemil olmakla beraber yani bu cümleden bu da anlaşılabilir. Fakat üstüne altına muvafık olan yani e, ne diyor siyak sibak deniyor buna. Yani konunun gidişatı. Türkçe'de ne diyoruz bağlam. E, bağlama muvafık olan ise evvelki yorumdur. Yani insanlardan kibirle böyle yüzüne bile bakmayacak şekilde boynunu çevirme. Yani emri bil maruf nehyi anil münker yapmakla beraber... Kibirlenme. Şimdi biraz bir önceki ayette emri bil maruf nehyanil münker vardı. Hani sen böyle doğruyu biliyorsun, insanlara bak yanlışlarını anlatıyorsun ve üstelik de onlar sana eziyet ediyorlar ve o gelecek olan eziyete de sabrediyorsun diye kendini de bir şey zannetme. Emri bil maruf nehyanil münker yaparken kendini çok alim, karşımdakini çok cahil. Bunlar hiçbir şey bilmiyorlar. Bunlar işte cahiller. Bunlar avam falan diye düşünme. Sakın insanları hor görerek, insanları küçük görerek bunu yapma da demiş oluyor. Velat hem şifili ardı meraha. Arkasından da bakın ne geliyor? Yeryüzünde çalım satarak yürüme. Dolayısıyla hem emri bil marufa uygun hem arkasından gelen yürüme tarzına uygun kibirlenme şeklinde yorumlanması ayet-i kerimenin. Yeryüzünde çalım satarak da yürüme. İnnallâhe lâ yuhibbu kulle muhtalin fehur. Çünkü Allah kurulan, övünen hiç kimseyi sevmez. Böyle kendini önemseyen yükünü yukarı koymak derlerdir ve Anadolu'da kendini böyle bir yere girerken bir imaj oluşturmak isteyen böyle hep herkesin de kendisine ona göre davranmasını bekleyen kurum satan, kendini öven fehur devamlı kendinden bahseden, kendini öven hiç kimseyi Allah sevmez. Çok tehlikeli bir ifade arkadaşlar. Ve allah Teala hani ben bu Allah sever sevmez ifadelerini de ee, şimdi psikolojiyi savunduk ama burada da bir e, şey yapalım kendilerinden ricada bulunalım arkadaşlar koşulsuz sevgi ne demek yani Allah mesela şunları sevmez diye ayetler var şöyle yaparsan Allah sevmez diyor şimdi bu koşullu sevgi değil mi mesela bunu da bir düşünün yani ee, ama şu var Allah Teala arkadaşlar Rahman ismiyle peşinen herkesi sever zaten sevmese vahar etmezdi sevmese yaşatmazdı Sevmese varlığın devam etmezdi. Herkesi bu şekilde sever. Ama o, o peşin sevginin üzerinde bir de hak edilmiş sevgi vardır. Onu geliştiren ve yükselten, derecesini artıran. işte o senin ona karşı olan yaklaşımına ve tutumlarına bağlıdır. Ve diğer insanlara karşı. Gördünüz mü? Bakın bu ayet benim az önce söylediğim o ana babayı anlatırken söylediğim hususa da delil oldu. Yani sen Allah'ın sevgisini kazanmak istiyorsan, Allah'ın seni sevmesini istiyorsan buna muhtaçsan işte düşünün ne kadar muhtaç olduğumuzu o zaman sen Allah'ın kullarına asla büyüklük taslama asla kendini övüp durma kurum satma çalım satma yürürken küçük dağları sen yaratmışsın gibi yürüme böyle bazı insanlar var arkadaşlar markete bile girerken herkese bildiriyor yani geldiğini oraya geldiğini. Ya yani markete giriyorsun işte sen de alışveriş yapacağım ben de alışveriş yapacağım yani evet. Buna mukabil nasıl ol? Son ayet kelime bölümde. Vaksit fi meşik. Yürüyüşünde mutedil ol, iktisatlı ol. Yani böyle ne hani zelil çünkü o izzeti de Müslümanın izzetini de taşıman lazım. Ne de kibirli. Ne böyle hor hor ne de kibirli. Muktesit ol. Vagdud min sautik, sesini de biraz indir. Arkadaşlar Şimdi yani yerler söyleyeceğim, insanlar alınacak. Biliyor musunuz bu benim kanaatim. Bir, ee, gerçekten asil, gerçekten seçkin insanlar var. Bir de yakın zamanda böyle olmuş, daha o konumu kendisine hazmedememiş, sindirememiş insanlar var. Bu ikinciler arkadaşlar her yerde bağırarak konuşuyorlar. Kafelerde, uçaklarda... Havaalanlarında, belediye otobüsünde bile veya başka yerlerde. Bu gerçekten asil, hani özü özüyle asil insanlar, arkadaşlar. Orta sınıftan olabilir, yani bunun çok varlıklı olması gerekmez. Kimseyi rahatsız etmez. Hareketleri her şeyi böyle oturmuş, böyle yerli yerinde efendim. Ötekilerde mesela bir kafeye gidersiniz. Bir yerde bir kahve içeceksiniz, çay içeceksiniz. Bütün yan masadakilerin bütün hikayesini dinlersiniz arkadaşlar. Veya ta uzaktaki masanın bile bazen bütün ortama hakimiyet kuran sesiyle bütün ortamı bastıran insanlar da var. Ve bunlar her kesimden var. Yani her kesimden var. Hepinizi bu konuda bu ayet kelimenin hükmünü uygulamaya davet ediyorum. Ben kendim de... Öyle. Efendim sesini indir. Konuşurken bağırma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şemailini anlatan, e, onun yani ahlakını, karakterini, günlük hayatını anlatan kitaplar arkadaşlar bize, kaynaklar bize Efendimizin hiçbir zaman bağırarak konuşmadığını söylüyorlar. Bu çok etkileyici. Anneler olarak çocuklarınıza, mesela bağırmayan anneler diye böyle hareket vardı bir ara. Ee, ne kadar bağırdığımızı işte birbirimize ne kadar sokakta şurada burada to kalabalık içinde toplum içinde nasıl yüksek sesle bağırdığımızı bir düşünelim ee, söylerken bağırma ve daha da vurguluyor inne enkeral asvati lesavtul hamir çünkü seslerin en beti bet kötü yani en hoşa gitmeyen en tatsız ses Eşeklerin sesidir. Yani sen de bağırdığında efendim sesin eşeklerin sesi gibi oluyor. Sakın bağırma, sesini biraz kız. Yürüyüşünde de mutedil ol. Öyle çok zelil, çok hor, böyle her, e, e, hani kıymet insan değerini, insanlık değerini e, düşürecek şekilde de yürüme. Kibirli, insanlardan yüz çevirecek böyle ortama, hakimiyet kuracak şekilde de yürüme küçük dağları ben yarattım gibi de yürüme diye tavsiyeleri burada Lokman Aleyhisselam'ın sona eriyor arkadaşlar. Bundan sonra inşallah Secde Suresi biliyorsunuz takip edenler için söylüyorum. Biz her sureden bir bölümü okumaya gayret ediyoruz. Çünkü biraz ilerlemek istiyoruz. Secde Suresi'nden de sizin için seçtiğim bölüm zaten o bölümü de çok kısa tefsirini yapmış. 12. ayetten 22. ayete kadar olan bölüm. İnşallah e, burayı da bir haftada inşallah bir ya da iki haftada en fazla okuyabilirsek Ahzab suresinin 59. ayet gelmesine geleceğiz. E, 59-68 e, ayetler arasında arkadaşlar biraz tesettürden bahsedeceğiz. Çünkü tesettür ayetinin ile başlıyor. Cilbab ayetiyle başlıyor Ahzab suresinin o bölümü. Böyle devam etmeye gayret edeceğiz Allah fırsat verdikçe. Hayırlı akşamlar hepinize, Allah'a emanet olunuz.